96 konu Hz Peygamberin ilgili ayet indiğinde yakın akrabalarını ve kureş kabilelerini İslam'a davet etmesi. Cenabı Hak en yakın aşiretini uyar şu ara 26 Suresi 214 ayetini indirdiğinde Resullü Ekrem evinden çıkıp Merve tepesine gitti Sonra Ey Fihroulları diye bağırdı. Kureyşliler süratle Rasulullah'a geldiler. Ebu Leheb bin Abdulmuttalip, bu kişi Rasulullah'ın özbe öz amcasıdır. İşte Fihrolları yanındadır. Söyle, dedi. Rasule Ekrem ey Ali Bogulları, deyince Fihrollarından beni Muharib ve beni Haris yanından ayrıldılar. Rasule Ekrem ey Lü'i bin Ali Bogulları, deyince beni Teymäl Edrem bin Ali boğulları yanından ayrıldı. Rasule Ekrem ey Khab bin Nueyoğulları, deyince bu sefer beni Amir bin Louis Rasulullah'nın yanından ayrıldı. Rasûl-ü Ekrem, Ey Mürevbin oğulları, deyince Beni Adi bin Kab, Beni Sehme, Beni Cümeh bin Am bin Huseyz bin Kab bin Lüi Rasulullah'ın yanından ayrıldı. Rasulullah, Ey Kilab bin Murre oğulları, deyince Beni Mahzun bin Yakaza bin Murre ve Beni Tem bin Murre Rasulullah'ın yanından ayrıldı. Rasûl-ü Ekrem, Ey oğulları, deyince bu sefer Beni Zühre bin Kilab Rasulullah'ın yanından ayrıldı. Rasûlü Ekrem, ey Abdümenafoğulları, deyince, Beni Abdüddar bin Kusay ve Beni Esed bin Abdüluzza bin Kusay ve Beni ABD bin Kusay Rasulullah'ın yanından ayrıldı, bunun üzerine Ebu Leheb, işte Abdümenafoğulları senin yanında, şimdi konuş, dedi, Rasûlü Ekrem şöyle devam etti, Allah bana en yakın aşiretimi uyarmamı emretti, sizler benim Kureyş'ten en yakın akrabalarımsınız. Ben Allah'tan sizin için herhangi bir nasip verme iktidarında değilim, ahirette de size bir nasip veremem, ancak siz Leyla Heylallah derseniz bu olur, ben bu kelimenizle Rabbinizin katında size şahitlik edeceğim, bunu söylediğiniz takdirde Araplar sizin emrinize girecek, acemler size başayacaktır. Bunun üzerine Ebu Leheb, Resul-ü Ekrem'e hitaben, helak olasıca, bunun için mi bizi buraya çağırdın, dedi ve Cenabı Hak Ebu Leheb hakkında Mest suresini nazil etti. Bu surede, Ebu Leheb'in iki eli de kurusun, denilmiştir. Cenabı Hak, en yakın akrabanı uyar, ayetini indirdiğinde Resul-ü Ekrem Safa'ya geldi. Safa ve Merve Kabe'ye yakın iki küçük dağdır. Resul-ü Ekrem Safa'ya çıktı, sonra şöyle bağırdı. Ya sabaha, bu imdat isteyen bir kimsenin kullandığı bir kelimedir. Böylece halk Resulullah'ın yanında toplandı. Kimi bizzat geldi, kimi de elçisini gönderdi. resul Ekrem, ey Abdülmuttalib oğulları, ey Fih oğulları, ey Kâb oğulları, acaba size, şu dağın eteğinde bir süvari birliği var ve üzerinize hücum etmek istiyorlar desem beni tasdik eder misiniz, diye sordu. Onlar da, evet, ederiz. Zira senin yalan söylediğini görmedik, dediler. Resulü Ekrem, ben sizin için bir uyarıcıyım, önünüzde şiddetli bir azap vardır, dedi, Ebu Leheb, ey bütün gün gezen, ey helak olasıca, sen bizi bunun için mi davet ettin, dedi, bunun üzerine Allah Teala, Ebu Leheb'in elleri kurusun da helak olsun, ayetlerini indirdi.